A Merhaba kainat. Bugün 19 Eylül Pazartesi. Yıl 2011, ay 9, gün 262, Hızır 137. 1432, Hicri Şevval 21, 1427, Rumi Eylül 6. İstanbul Rastathanesi'nin kuruluşu, 1576. Fırtına, yağmur. Yemek listesi, gün 262, yaprak dolması, börek, çay. ...çoban salatası sütlaç. Büyük Saatli, saatli Marif Takvimi <gülüyor> minute man. If you don't believe I'm all I say, come up and take my hand. When I let you go, you'll cry. Oh yes, he's a 60 minute man. There'll be 15 minutes of kissing. Then you holler, please Don't stop. of in my top If your man ain't treating you right Come up and see your... Fifty minutes of teasing And fifty minutes of squeezing And fifty minutes of blowing my top If an man ain't treating you right Come up and see old Dan I rock him, roll em all night long I'm a sixty minute man, oh. Açık Radyo burası 94.9, AçıkRadyo.com ve Açık Gazete, haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yapıyoruz. Ömer Madrem, Ayrılgaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bill Ward'a da bir günaydın diyelim. Dominoz grubunun kurucusu 1921'de bugün doğmuştu. Ve rock'ın da ilk doğuşuna esin veren, esin kaynağı olan şarkılardan biri olan 60 Minutes Man adlı parçayı Bill Ward ve Domino's'dan dinleyerek açılışımızı yaptık. Evet, okullarda açılıyor ve genel bir hareketli sonbaharın içine girmiş bulunuyoruz. Çok sayıda haber var. Bir özette bulunalım. Ee, özet çabasına girişelim. Biraz... Ee, Beyhude bir çaba olacak aslında ama bizim tarafımızdan geçtiğimiz haftanın son iki gününde yapamamının getirdiği bir haber ve olay birikmesi söz konusu. Ama hafta sonuna baktığımız zaman genel olarak bir e, gözaltı e, dalgası var. Belki bundan biraz bahsedebiliriz. Evet özellikle KCK operasyonlarının durmadı, Şırnak ve ilçelerinde yapılan ev baskınlarında BDP ve DTK, Demokratik Toplum Kongresi, Barış ve Demokrasi Partisi ve DTK yöneticilerinin de aralarında bulunup 55 kişinin gözaltına alındığı e, haberi vardı. Bir günde 55 gözaltı devamı da e, epey bir şey yarattı, hareket yarattı. Taksim'de de düzenlenen operasyonları ve Abdullah Öcalan'ın 50 günden fazla avukatlarıyla görüştürülmediğini protesto edenlere de polis müdahalesi var. 120 kişinde de orada tutuklandığı haberi var. Bugün gazeteci Hrant Dink suikastinde yeni duruşmanın olduğunu da belirtelim. Pek çok köşe yazarı gazetelerin, gazetelerde yer verdiler buna ilişkin. Grant Dink'in arkadaşlarının ciddi bir değerlendirme ve başbakana çağrıları vardı. Ondan da bahsedeceğiz. Ayrıca Mitle PKK arasında yapıldığı sönü öne sürülen görüşme konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Ve kimsizdir vaziyeti var. Bir de dün özellikle görüntü e, şeyde çok önemli bir haber çıkmıştı eski özel harekatçı çarkının radikalde radikale yaptığı açıklamalarda raftan inen susurluk dosyasında e, o masada ne konuştular başlıklı bir şey vardı Ankara, e, Ankara'da Çankaya Köşkü'nde 1996'da susurluk konusunda ciddi bir toplantı yapıldı ve katil polisleri bütün yöneticilerinin bildiği ortaya çıktığı gibi bir evet, devlet başkanından şey. e, daha aşağı inerekten başlayarak biliniyormuş. Evet iktidar ve muhalefet. Cumhurbaşkanı, başbakan, iktidar, muhalefet liderleri falan. Böyle bir skandal niteliğinde bir olay da ortaya çıktı diyebiliriz. Yani yine aslında hani bildik bir şeyin teyidi gibi oldu ama bu teyitler de kötü olmuyor. Evet son derece tam tersine gayet bence iyiye doğru bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında dün Taksim'de yine bazı gösteriler vardı. Bunlardan bahsedebiliriz. Dünyanın her yerinden çeşitli ölüm haberleri geliyor. Çeşitli felaketler ve şiddet olayları. Suriye'de Yemen'de Yemen'de çifte bir sorundan da bahsedebiliyoruz. Pakistan'da gene sel haberleri var. Ciddi bir insani krize gidiyor. Libya'da çatışmalar devam ediyor. Ve önümüzdeki hafta bu haftanın sonuna doğru da çok önemli dünyanın belki de en önemli çibanbaşı meselesi olan İsrail Filistin meselesinde yeni bir aşamaya doğru da gidiliyor. Filistin'in devlet olarak, bağımsız bir devlet olarak. Yarın dedi. değil mi onun tarihi? Genel yani kurulda oylama oyluma tarihi 20'si. Öyle mi? Bildiğim kadarıyla. Ben Cuma diye hatırlıyordum ama bakarız ona. Ee, onunla ilgili Türkiye'nin rolüyle de ilgili Arap dünyasındaki rolüyle ilgili bazı şeyler de var. Yorumlar da var. Önemli gazetelerden, önemli gazetecilerden yorumlar. Ve New York kentinde de tahrir meydanı ruhu Amerika Birleşik Devletleri'ne de taşındı mı taşınmadı mı bazı gelişmeler var. Onlara da değineceğiz. Evet. Hangisiyle başlayalım? Evet. Karar vermek kolay değil aslında. Bir de tabii Katodağ'ında Dağı'nda Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında Katodağ'ında Dağı'nda PKK'lılara yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldığı haberleri de vardı. Cumartesiden Bingöl'ün genç ilçesinde çıkan bir çatışmada da bir askerin hayatını kaybetti. iki askerin yaralandığı haberleri de vardı. Evet. Önce istersen KCK tıklamalarıyla başlayalım. Başlayalım evet. Dün e, evvelki gün Şırnak ve ilçelerinde ev baskınları yapıldı. Aralarında da BDP ve DTK yöneticilerinin de bulunduğu 55 kişinin gözaltına alındığı haber var. Şırnak Belediye Meclis üyeleri, maruf İke, Aydın Pusat, Temer İdil, Cemal Yorgun, Eğitim Sen Şube Başkanı Serhat Uğur ve Cizre Belediye Başkanı Başkan vekili hanım Onur'un da gözaltında olduğuna ilişkin kapsamlı haberler vardı. Dünkü gazetelerde de televizyonlarda ne kadar yer aldığını fark edebilmiş değilim. Ama BDP'ye KCK kıskacı diye verilmiş bir haber var mesela Taraf gazetesinde. Kürt siyasetçilerin yargılandı KCK soruşturması kapsamında evvelki sabah saat 6.00 Sabah karşı 6 sıralarında Şırnak ve ilçelerinde belli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği haberi var. Diyarbakır'dan Şırnak'a önceki, önceki günden bir gün önce iki, iki otobüs Çevik Kuvvet ekibinin sevk edildiği haberi de vardı. BDP teşkilatlarındaki bilgisayar kayıtlarına belgeleri el konması, el konulan dokümanların çuvallarla polis araçlarına konulup Emanete götürülmesi haberleri vardı Operasyonların ardından da Cizre'de kepenk kapa kapatma Esnaf tarafından Eylemleri Ve çok sayıda Partili Parti mensubunun da BDP binasındaki arama sırasında Bina önünde toplandığı Polisin de Tipik bir şekilde gaz bombası atarak Kitleyi de Haberleri var ya buradan aslında belki e, bu ses kaydı meselesine de e, bağlama yapmak mümkün. Azip Kaplan da dün. E, pardon. E, evet evet dün Twitter hesabından bunu yapmıştı. İşte KCK davasının bir numarasıyla bir yandan görüşülürken Sabri Ok kastetiliyor. E, bir yandan da böyle tutuklamalarla nereye varılmak istendiğini sorgulamıştı kendisi. Yani şu andaki dalga o mı giriyor mu bilmiyorum ama hani e, 2010 yılı Nisan ayından sonra gerçekleştiği düşünülen e, görüşmeler ve daha sonra o yoğun tutuklamalar e, insanı biraz şüpheye düşürmüyor değil. Hakikaten ne yapılmak istendiğiyle ilgili kafasını karıştırmıyor değil. E, şimdiki şeylerinde tutuklama dalgasının da hemen e, yine bu ses kaydının basına yansımasının ertesinde yaşanması da dikkat çekicidir. Evet. Öte yandan da çeşitli yerlerde İstanbul İl Teşkilatı'nın BDP'nin bu KCK operasyonları ve Öcalan'a uygulanan görüşme yasağının da 50. gününü doldurdu belirtilerek bu yasağı protesto eden gösterilere polis müdahalesi var. Ve mesela Gazdan etkilenen BDP milletvekili Sabah Tunçel'in hastaneye kaldırıldığı haberi var. Hakikaten perişan haldeki fotoğraflarını da gazetelerin bazılarında en azından görmek mümkün. Bu arada Taksim'de e, gaz kullanılması zaten hani her türlü toplumsal e, şeyde gösteride e, bir araya gelişte vesaire gaz dediğiniz zararsız bir şey değil bildiğiniz kimyasal silah aslında o evet. zaten e, sorgulanacak bir şey. Evet, kitle imha silahı de değil. Yani ya kitle an... imha silahı değil tabii de silah kimyasal silah sonuçta evet. hani e, insanları etkisiz hale getirecek ve hatta e, çeşitli e, bünyesinde başka rahatsızlıkları da bulunduran kişilerin hayatını da tehlikeye atabilecek e, bir silah kaldı ki herhangi bir ayrım da yapmıyor işte Taksim'de mesela meydanda veya İstiklal Caddesi'nde insanların yoğun olduğu olarak bulunduğu yerlerde serbestçe kullanılabiliyor. Bir de 120 tutuklu tutuklu sayısı benim dikkatimi çekti dün Taksim'de meydana gelen gösteride. Hemen hemen gösteriye katılan herkesi tutuklamışlar gibi bir hissiyat oluşuyor insanın içinde çünkü zaten hani enine baktığınız zaman öyle çok da fazla kişinin Yerde olduğu bir yer veya gösteri değil idi. Evet. Daha sonra yapılan açıklama da ilginç. İzinsiz gösteriye e, şey yapmayacağız. Bundan sonra mal vermeyeceğiz gibisinden bir açıklama yapılmış. Bunda hani tüy bitti dilimizde ama tekrar etmekte belki fayda var. İzinsiz gösteri ne demek diye sormak gerekiyor herhalde. Çünkü kanunen izinsiz gösteri diye bir şey yok artık. Evet, hiçbir zamanda yoktu da yani eskitten e, bir dönem e, olduğunu hatırlıyorum ben şey 12 Eylül sonrası evet. dönemlerde sıkı yönetim sıkı yönetim şeylerinde okumuştuk ama e, hani... yerleşti böyle ve sonra dillerde evet. de perzent olmuş vaziyette ya da Persenk devam ediyor fakat e, tabi bu hakikaten. Abdullah Öcalan'ın 50 günden fazla bir süredir avukatlarıyla görüştürülmediğini protesto edenlere polisin müdahalesi sonucu 120 kişinin orada tutuklanması gerçekten çok dikkat çekici bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Hem Radikal'de hem Fırat News'da. Bu açıklamayı da emniyet, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Altınok yapmış. Olaylarda yüz... 120 kişinin gözaltına alındığını 15 molotov, 100 havai fişek da havai fişek rampası ele geçirdiklerini söylemiş. Sonra da izinsiz gösterilere müsaade etmeyeceğiz demiş. Evet birisinin kendisine izinsiz gösterdiği bir şey olmadığını kesin olarak söylemesi gerekiyor. Yani son günlerde gerçekten art arda KCK operasyonları ve işte bu Eylemlere polis müdahalesi görünüyor. BDP üyelerini gözaltına almış. Ne gerekçeyle? Hiçbir hukuk, hukuklu bir şey değil bu. Ee, aşırı gaza maruz kalan Sabahatunceli'nde hastaneye kaldırıldığı haberleri var. Az sayıdaki göstericiyle birlikte oturma eylemi yapıyor. Polisin orada da müdahale etmesi gibi görüntüler var yani. Bir süre tek başına Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yapmış Sabahat Tuncel. Biber gazını büyük ölçüde püskürttüklerinde kendine gelemeyince BDP'liler tarafından Taksim'deki hastaneye kaldırılmış. Eğitim ve araştırma hastanesine. Ya bu insanların sağlığıyla ilgili hakikaten çok ciddi endişeler doğması gerekiyor artık. Bu sırrı Süreyya Önder olsun, işte Sabahat Tuncel olsun kısa bir süre içinde maruz kalınan kaçıncı e, biber gazı? vakası ben artık hesap yapmakta zorlanıyorum. Gerçekten e, sağlıkları e, söz konusu olmaya başladı. Evet ne diyeceğini çok kolay kestiremeyeceği durumlar insanın yani. Yani e, Taksim'de 46 kişinin gözaltına alındığı haberi ne okuyorum şimdi ve e, olaylardan sonra Taksim Meydanı'nın çemberi alındı ve şüpheli görülen kişileri de ...GBT'den geçirdiği... ...GBT ne? Bil Genel bilgi taraması. Ee, ...geçirdiği... ...ve tarla başından gelmek isteyen grubu... ...Taksim'e sokmayan polis... ...toplam 120 kişiyi gözaltına aldı diye bitiyor. Bayağı bir... ...küçük çaplı. Bir sıkı yönetim durumu mu? <gülüyor> diyorsunuz. Ya da muharebe de... ...görülebiliyor ayrıca. Yani... Şeyden dolayı küçük çaplı denilebilir belki. Hani bir asimetri olmasından dolayı. Çünkü hemen e, ezilerek, bastırılarak e, yok edilmiş, dağıtılmış bir toplumsal aslında gösteri durumu söz konusu orada. Hani e, biber gazı veya işte tutuklamalar, sonra bu meydanın çembere alınması... GBT taramaları, şüpheli görülen kişiler söylemi falan. Kullanılan söylem de olağanüstü. Tabi tabi bir de e, yakın zamana kadar e, böyle vazgeçilmeye çalışıldığı hissiyatı verilen bir söylem idi. Tekrar e, artık gündelik hayatımıza girdi sanıyorum. Biz de alışsak iyi olur bunları kullanmaya. Evet. evet. İstanbul'dan bahsediyorum tabi hani. E, Türkiye'nin bazı yerlerinde hiç çıkmamış olabilir ama Evet, polisin bu tuhaf, yalnız İstanbul'da da değil şüphesiz ki yani. Elbette ama <gülüyor> evet, ama yani hakikaten İstanbul'un ve Türkiye'nin de en önemli merkezlerinden birinde son derece aşırı güç kullanımının da söz konusu olduğu bir dizi akıl almaz harekete. Yani bu oluyor. aşırı güç kullanımının e, söz konusu olduğu bir işte bir dizi hareket aslında çok o kadar göz önünde olmayan başka yerlerde devam ediyordu. Aslında bu bakımdan, bu açıdan bakıldığında... Gene pozitif bir şey yani, getirilebilir, evet. evet böyle bir yorum getirilmiş. geldi getireyim. yani. Yani milletvekiliyle gaz bombası diye haberlerin çıkıyor olması bile önemli. Ve ee, bunun yadırganmıyor olması e, büyük ölçüde. işte milletvekiline gaz bombası diye taraf gazetesinde verilmiş mesela. Diğer gazetelerde işte BDP'liler falan şeklinde... Bir yabancılaştırma söylemi de e, devam etmek de onu da yani gözümüze çarptığını burada not edelim. Mesela bakıyorum da şeye, e, Büyük Amiral Gemisi niteliğindeki gazetesine pek öyle bir şey gözükmüyor bu konudan. Bahsedilmiyor bile. Birinci sayfada görmüyorum mesela. Yürüyüş günü diye bir şey şekilde verilmiş. Var o Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki e, aslında 200 gün süre, günü aşkın süredir tutuklu bulunan Nedim Şener ile Ahmet Şık'ın gazeteci arkadaşlarının gazeteciler için özgürlük istediği yürüyüşü Adaletin 200'ü adlı yürüyüşe katılan bin gazetecinin yansak da dokunacağız sloganı attıkları haberi vardı. Ee, öğretmen adayları da sadaka değil atama istiyoruz sloganıyla yürümüşler. Üçüncü haber olarak KCK operasyonlarını protesto etmek için Taksim Meydanı'nda oturma eylemi düzenleyen BDP'lilere ise polis müdahale etti diyor. ve e, Biber gazından etkilenen milletvekili Sabahat de Taksim ilk Yardım Hastanesi'ne gittiği haberi. Ve üç tane e, şeyi birleştirmişler. Üç küçük fotoğrafla da veriyorlar. Böyle bir... En ufak olanı da sanıyorum o Sabahattin Tuncel'in perişan evet. görüntülerinin yer aldığı fotoğraf. Evet bu fotoğraf. önem sırası meselesi. Evet böyle bir... Bu arada e, Can Tombil bizim için bir derleme yapmış ama onun rakamları artık e, artış herhalde sürekli olduğu için geride kalmış. İşte 186 diye hesaplamış. Toplam hafta sonu gözaltına alınan gösterilerdeki kişi sayısını ee, bu son rakamlara baktığımızda 190'ı geçiyor. Belki de 200'e yaklaşıyor onu da söyleyelim. Hangi rakamlarla beraber? Ee, Şırnak'ta 55, 15 Şemdinli, 121 İstanbul. E bu işte e, Can'ın da yaptığı 186'lık rakam değil mi? Ama yani o 50 yok. Şırnak 50 olarak vermiş. 55 olarak hmm. başka evet. rakamlar var elimizde. Yani 190'nın üzerine çıkmış olduğu belirtiliyor. İşte benim de kastetmek istediğim biraz da buydu. Diğer gazetelerde bu, bu şekilde pek verilmemiş taraf ve radikal gazetelerini görüyoruz esas olarak. Bir de Özgür Gündem'de Şırnak ve Cizre'de onlar Şirneks ve Cizir diye veriyorlar. 55 Kürt siyasetçinin gözaltına alınması halkı sokağa döktü. Cezir'de yürüyen on binlerce kişi binlerce kişiyi tutuklasalar da bu halk onurlu direnişini sürdürecektir dedi diye bir manşet haberde veriyor. Yani bu BDP binasına on binlerce kişinin protesto için gitmiş olduğu haberi var. Bir fotoğrafta da on binler olmasa da kalabalık insanların Yürüşünün fotoğrafı görülüyor. E, tüm bunların tabii hemen işte bu ses kaydı meselesine dönecek olursak onun üzerine yaşanıyor olması dikkat çekici. Bir de bir başka e, konuya daha belki işaret etmekte fayda var. Özellikle Taksim'de yapılan protesto gösterisi e, bir işte Abdullah Hoca'na yönelik olarak e, sürdürülen bu 50 günlük görüştürmeme politikasıyla böyle diyebilir miyiz bilmiyorum artık ama hani hava durumunu ben artık düzenli olarak o bölgede kontrol etmeyi de adet edindim. Hava muhalefeti söz konusu dil onu söyleyelim. Evet onun bir bahane olduğunu zaten artık. Artık da bahane olarak da verilmiyor. Verilmiyor. Evet. Son bir iki haftadır. Belki daha iyi böyle. Çünkü hava durumu çok büyük bir aldatmacı olarak karşımıza çıkıyor yani. <gülüyor> Elbette bir de işte koster veya geminin bozuk olması Evet, ...bahanesi var idi. E, bu ikisinden vazgeçildi. Şimdi ayan beyan bir kanunsuzluk durumu söz konusu. Evet. Bu şekilde. Peki. Bir şeye de bu... ...görüşme ile ilgili... ...PKK MIT kasetin... ...internete düşmesi haberi üzerine... E, ...kasetin... ...kimin tarafından sızdırıldığı sorusu da... E, Şimdi bu ilk başlarda, evet, kaseti ilk sızdığı andan itibaren yapılan spekülasyonlarda kim sızdırdı bunu? İşte PKK mı sızdırdı, e, MIT içinde muhalif bir kesim mi veya işte e, iktidarını kaybetmekte olan bir kesim mi sızdırdı? İşte bazılarından, şimdi Türkiye-İsrail ilişkilerinin kötü olmasından yola çıkarak klasik her türlü e, felaketin arkasında aranan isim Mossad öne atıldı. Vesaire ee, ama ilk başlarda belki bu u, bir önemi olabilecek bir tartışmaydı hani e, yani niyet belirleme açısından ama üzerinden bayağı bir zaman geçti artık. Kasetin içeriği konuşulmaya başlanmışken ben kendi adıma kaseti kimin sızdırdığını çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Bizati e, ben de aynı fikirdeyim aslında. <gülüyor> Fazla bir önem taşıdığı söylenemez zaten. Yani içerik üzerinden konuşma, konuşulması gerekir gibi geliyor bana. Her zaman olduğu gibi. içerik konusunda herhangi bir yalanlama olmadığı için o görüşmelerin de gerçek olduğunu galiba sanırım. Yalanlamanın aksine doğrulama var. Doğrulama var. E, bu da iyi bir şey bu görüşmelerin yapılması zaten eşyanın tabiatına eskilerinde iyi mi ne kullanacak olursak. Eşyan tabiatına da uygun bir şey. Başka türlü düşmanla görüşmeyip kiminle görüşeceksiniz diye de sorulabilir. O açıdan bir tartışma da yok galiba. Ya işte e, tartışma yok derken muhalefet partisi, ana muhalefet partisi ve MHP'den bazı çıkışlar oldu. Evet ama o kadar önemsememek gerekiyor içeriye ilişkin bir şey. ...konusunda ciddi bir tartışma var mı bilmiyorum. Yani çok sağ kanat gazeteleri... ...tabii nasıl olur... ...bu görüşme şehitler falan varken... ...böyle şey olur mu... ...demeleri bekleniyordu... ...ve o şekilde beklendi şekilde davrandılar... ...ama esas itibariyle... ...tabii dünyanın dört bir tarafındaki en önemli... ...benzeri... ...çatışmalarda da görüldüğü gibi... ...pek çok durumda görüşmeler yapılıyor... ...fakat... Mesela bazı şeyler de var bugünkü gazetede Kemal'in haberiyle ilgili ona da değinelim. Taraf gazetesinde MIT PKK görüşme kaydının üzerinde bazı oynamalar yapıldı. Ve mesela MIT müsteşarı o zamanki MIT müsteşarı değil ama şimdiki MIT müsteşarı Milli İstihbarat Teşkilatı Hakan Fidan'ın o görüşmede Sayın Öcalan sözünü bir kez kullanmışken metinde birkaç kez kullanmış gibi gösterilmesi de dikkat çekici bulundu diyor Lale Kemal'in haberi. Yani üstünde oynanmış diye bir şey. Ankara'da iyi haber alan kaynaklara yöneltilen soru bu. Cevapta kayıttaki hışırtılar görüşmeye katılanlardan birinin gizlice mikrofon taktığını işaret ediyor. Ayrıca PKK'lıların bazı sözlerinin kayıttan kesilmiş olması PKK sızdırdı şüphesi yaratıyor demiş. Böyle de bir spekülatif habere de değinebiliriz. E, değinebiliriz bir de hani bu gibi görüşmeler çok eğer kulağa uzak geliyorsa, akla uzak geliyorsa hani sonucunda ne olabileceği ile ilgili de belki bazı örnekler verebiliriz. Örneğin bugünkü taraf gazetesinde e, Kuzey İrlanda'dan bir örnek var. E, İrlanda Cumhuriyet Ordusu IRA eski liderlerinden Martin McGuinness, İrlanda Cumhuriyeti'nde 27 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimine adaylığını koymuş. Eskiden İran'ın iki numarası e, olarak geçiyor kendisi. Hani e, böyle İran bir an, bir dönemde terör örgütü olarak nitelendiriliyordu İngiltere tarafından da Ayrışlı República'nın army. Falah hala nitelendiriliyor olabilir hatta bilmiyorum ama. <gülüyor> evet, bir kısmı en azından yani bir barış e, anlaşması e, var arada e, ama işte e, sonuçta devlet başkanlığı seçimlerine girilebilmesi gibi konular örneklerde olabiliyor bir siyasi normalleşme süreci içine girildikten sonra evet Peki, şey... yani evet. hani görüşmüş olmak çok da e, ...akla, manta uzak geliyorsa... ...böyle örnekler de var diye verelim. Sayısız örnek var evet. Yani bu anlamda zaten... E, ...akl için tarih birdir herhalde. Yalnız görüşmelerin... E, ...sızdırılması üzerinde... ...her zaman politik... ...ve polisiye spekülasyonda... ...yapılacaktır. Asıl üzerinde spekülasyon yapılan... ...ve yapılması da çok doğru olan... ...üzerinde tartışma doğru olan... E, 3 sade 8.30 oldu şimdi. Biraz sonra tekrar sorup devam edin. Dünkü Radikal Gazetesi'nde 18 Eylül tarihli Çankaya Köşkü'nde 22 Aralık 1996'da kusursurluk konusunda yapılan bir toplantı var. O masada ne konuştular başlığıyla verilmişti. Bu çok önemli bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Mesut Hasan Benli'nin haberini Bugün de devamı takip ediliyor tabii hem radikalde hem de başka gazetelerde de. Taraf gazetesinde devam Taraf yani. gazetesinde onunla ilgili de devam edeceğiz. Açık Gazete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 Mamas and the Mama Papaz'dan dinlediğimiz Monday Monday Pazartesi Pazartesi adlı şarkıyla devam etti programımız saat 8.37 açık, açık radyoda 94.9'da. Bunu çalmamızın önemli bir sebebi de Mamas and the Mama Papas grubunun elemanlarından Mama Cass Elliot'ın 1941'de bugün doğmuş olmasıydı. Eğer kendisi 1974'te 33 yaşında gayet genç yaşta Londra'da bir otel odasında hayatını kaybetmeseydi bugün 70 yaşında olacaktı. Çok önemli e, gruplarından e, biri 1960'ların folk kökenli ve bütün bu çiçek çocukları hikayesini de başlatan önemli gruplardan biri. Mamazan-ı Papaz onun e, elemanı. Kels, İmam'a Kels, Elyat Parça evet. da ilginç bir parça Bir tane içinde ee, bitiyormuş gibi yapıyor Ve ters köşede Öz bırakıyor evet. Ters ayakta bırakıyor insanı. Evet pazartesiye de denk gelmesi açısından uygundur diye çaldık Şimdi dönersek demin konuştuğumuz meseleye O masada ne konuştular? Dünkü Radikal'in, pazar günkü Radikal'in manşeti buydu. Kocaman bir fotoğraf. resminde verilmişti. Cumhurbaşkanı Türk arkada Cumhurbaşkanlığı Forsu, Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanı Demirel, sağ yanında Necmettin Erbakan, sol yanında Tansu Çiller, Ecevit ve Mesut Yılmaz, Deniz Baykal, ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun da yer aldığı, ortada çiçeklerin bulunduğu do kalın dosyalar, mavi, kırmızı, kalınla incelik lasörlerle beraber çekilmiş bir fotoğraf var. Olanca devlet ciddiyetiyle de arkada da Cumhurbaşkanlığı Yaveri Hazıroğlu'da duruyor bu fotoğraf çekilirken. Ama önemli olan tabii fotoğraf değil. Günün fotoğrafı olarak bunu 1996'daki etraflıca... E, Tarif etmeye çalışmamızın, bu çabaya girişmemizin sebebi aslında Susurluk Zirvesi'nin tutanakları Savcı'da. Yani eski özel harekatçı Ayhan Çarkı'nın ifadeleriyle genişleyen faili meçhul, cinayetlere, faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturmada önemli bir adım dağıtıldığını Mesut Hasan Benli'nin haberinden okuyor. Savcı dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın talimatı üzerine susurluk konusunda hazırlandığı belirtilen ikinci MIT raporunu istemiş. Bu soruşturma sürüyor. Kumarhaneler Kralı diye bilinen Ömer Lütfi Topal, Lütfi Topal cinayetine ilişkin bir dava dosyası daha kısa bir süre önce İstanbul savcılığınca istenmişti. 22 Aralık 96'da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan tarihi bir toplantı var. O yüzden fotoğraf çok önem taşıyor işte. Susurluk zirvesinin 75 sayfalık tutanakları çıkmış o toplantıda. Buna göre dönemin başbakanı Necmetin Erbakan toplantıda Susurluk kazasında ortaya çıkan polis, mafya ve siyasetçi ilişkilerinin vahim noktada olduğunu ve bunun araştırılması için MİT'e talimat verdiğini anlatmış. Çok önemli bir şey. Bunları evet. şimdi öğreniyoruz yalnız. Kaç sene oldu? 15-16 ee, 15 96 16 evet. evet. ee, sene sonra öğreniyoruz. Aslında herkesin kesinlikle bildiği ya da bilmese de tahmin ettiği bir durumdu. Ortaya çıkan bu bilgi nedeniyle soruşturmayı sürdüren savcılardan Hakan yüksel harekete geçmiş yükseldi, mite yazı yazmış ve ikinci mit raporu olarak bilinen raporu istemiş. Burada burada herkes var Cumhurbaşkanı ve başbakan yardımcıları ve muhalefet liderleri, İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'nun görevden alınmasına ilişkin tartışmalar da ortaya çıkmış. Tanık olarak ifadesine başvurulan Kutlu Savaş'ın hazırladığı Susurluk raporunun Azerbaycan'la ilgili 15 sayfalık bölümü uluslararası ilişkiler gerekçesiyle rapordan çıkartıldığını anlattığı da öğrenilmiş. Ee, evet bu arada onunla ilgili bugünkü taraf gazetesinde bir e, haber var yine. Yazıcıoğlu Bakan Akşener ile görüşüyor konuyla ilgili. Kendisine bu işin ucu nereye kadar gider diye sorulduğunu kendisini de bilemiyorum nereye kadar giderse şeklinde yanıt verdiğini söylediğini belirtmiş. E, fikri sağlar bu iş nereye kadar gider peki biz de soralım sorusuna. Yazıcıoğlu müsaade ederseniz bir yorum getirmeyeyim ben hiç yanıtını vermiş. E, fiksalar eski komisyon üyesi olarak tarafa sertleşeni değerlendirmiş bu ifadeleri yazıcıoğlu Topal cinayetine bildiği için görevden çekildi demiş. O da. Peki zirvede ne, liderler neler söylemiş? Cumhurbaşkanı demiş ki elinizde Demirel yani elimizde elinizde ne kadar mahrem bilgi varsa burada açıklayın demiş. Bu arada e, bahsettikleri mahrem bilgin ne? Onu da belki önceden söylemek lazım. İşte şey yani polis mafya siyasetçi evet. boğazına kadar batmış bir devletten bahsediyor. Başbakan Necmettin Erbakan bunun üzerine cevap vermiş. İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu bana gelip Ömer Lütfi Topalı 3 özel tim görevlisi polisini öldürdüğünü söyledi demiş. Evet. Demiral yanıtlamış. İstanbul'a gittiğimde vali ve emniyet müdürü geldi. Yazıcıoğlu bana da üç özeltim görevlisinin Topal'ı öldürdüğünü söyledi. Böyle bir cinayetten bir polis müdürünün... Heh. Cinayet... Ve sonra, yani bir itiraf olarak değerlendirilebilecek bir şey belki. Veyahut en azından bir cinayete ilişkin bilgi verme olarak değerlendirilebilecek bir şey. E, bu bilgiyi alanlar da biri cumhurbaşkanı biri başbakan. Onu söyleyelim. Başbakan yardımcısı Tanzüceler demiş ki bunun üzerine biz yazıcıoğlu'nu başbakan ve cumhurbaşkanına bilgi verip bize bilgi vermediği, elindeki bilgileri savcılığa iletmediği için görevden aldık. Yoksa cinayetten değil diyor. Yok. Sayın Yılmaz birçok şey söylüyor. Siz Abdullah Çatlı'yı tanımıyor musunuz? Senin Kongrende senin için çalışmadı, birden seninle geçilmiş, çalışmadı evet, mı? Senli benli olmuş. Seninle birlikte çekilmiş fotoğrafları var. İşte Mesut Yılmaz da buna biz buraya polemik yapmaya gelmedik demiş. Erbakan buradaki konuşmaları gizli tutalım, kamuyuna açıklamayalım demiş. Yılmaz neden gizli tutuyoruz? Böyle bir kararımız yok ki demiş. Bunun üzerine CHP genel Başkanı Deniz Baykal da evet böyle bir kararımız yok demiş. Ama işte 15 sene geçti açıklanmamış. Şimdi bu gizli tutulmuş yani. Ne olmuş? Gizli tutulmuş yani oradaki evet, konuşmalar. Evet. Gizli tutulmuş. Yani burada bu bir zirve. Şimdi. E terminolojiyi biz de sadık kalarak kullanalım. Harfiye yani kullanalım. Bu bir zirve. Devletin zirvesi yapılıyor. En tepede yapılmış Çankaya Köşkü'nde ve tarihi bir zirve. Konu ne? Polisin, devletin yani derin devlet olarak sonuna kadar mafyayla ve üstelik de bazı siyasetçilerle iç içe geçmiş olması. Gayet genç durumda olduğu görülen Deniz Baykal var. Şimdi aralarında yaşamayan da üç kişi var bu fotoğrafta. Ecevit'i de görüyorum. Ecevit'in ama bir, bir şey söylemediği anlaşılıyor. Gayet ciddi tavırlarla forsun gerekli ciddiyetini masada çiçeklerin de getirdiği o güzel hava içinde konuşuyorlar. O salonda da aslında camın önünde tartışılan da bir, şey bir cinayet. Ve bu cinayet içinde de bazı devlet görevlilerinin e, almış olduğu rol doğrudan. Evet, bizzat polisini öldürdü. Özel timden bahsediliyor. Ve mesela eee e, Üç özel tim görevlisi Topal'ı öldürdü diyorlar. Bunlar da konuşuluyor böyle Cumhurbaşkanı ve Başbakan Yardımcısıyla. Fakat görevden alınması meselesini, Yazıcıoğlu'nun görevden alınması meselesi cinayete karıştığı için değil. Sadece, yani Tansiçilere bakılacak olursa, elindeki bilgileri savcılığa iletmediği için görevden alındı. Peki savcıya iletilmiş bilgilerde. Şimdi savcıda. ondan sonra ne yapılmış? O da yok. Yani hayır, oldukça... Hayır savcılığa iletilme durumu yok ki. Eee tansütçiler öyle diyor. Hayır iletmediği için görevden aldık diyor. Daha sonra haberi olduğunda kendisini niye iletmemiş? İletmemiş mi? <gülüyor> i̇letmemiş. <gülüyor> Üstelik de yani Abdullah Çatlı üzerinde de susurluk şeyinin devlet tarafından en yani susurluk kazasında ortaya çıkan aslında e, Türk hikayede aşırı sağan ve devletle işbirliği halindeki aşırı sağan cinayetlerinde en çok ismi geçen e, katillerden biri Abdullah Çatlı e, ta e, Yedi tiplinin öldürülmesi cinayet ne kadar geri götürülebilecek sayısız suçtan aranan kırmızı pasaport ya da yeşil neyse işte e zaten buldu. o kadar sene ölene kadar aranmasının sebebi de e, devlet içindeki bazı kesimlerle yakın ilişkisi yani bu hani dostluk seviyesinde yakın ilişki değil işçi işveren ilişkisi seviyesindeki konumu durumu. Bunu da hani artık bunu daha farklı bir şekilde söylemenin alemi yok diye düşünüyorum şu aşamada. Yani en ilginç taraflarından biri de ben, bana çarpıcı ve ilginç görünen taraflarından biri mesela Tansu Çiller'in e, kongrede de Abdullah Çatlı bu katil olarak nitelendirilen ve aranan kişi e, kongrende senin için çalışmadım mı diyor ANAP için. Böyle yani bir katilin, bir başka katilin de bir e, iktidar partisi, ANAP'ın, Anavatan Partisi'nin kongresinde e, baş, sonradan başbakan olacak kongrede kazanıp başbakan olacak bir kişinin kongresinde çalışmış olduğunu iddia etmesi. Yani aslında e, kimin katili? Daha büyük tartışması gibi bir şey mi o anlamıyorum hani senin daha kirlisi seninle birlikte çekilmiş fotoğrafları var evet. diyor bu biraz da şike tartışmalarına benziyor mesela yani başkaları da yaptı yalnız Fenerbahçe kulübü değil diyorlar veya da. işte ismi geçen, ismi o geçen kulüp, başka bu kulüp kulüpler değil. burada da öyle yani seninle de fotoğrafı var diyor ki Nitekim işte Abdullah çattığını sonradan İbrahim Şahinle de İki numarasıyla bu işlerin de çekilmiş düğün fotoğraflarını filan da gördük ayrıca. Ama Mesut Yılmaz da buna cevap vermiyor. Biz buraya polemik yapmaya gelmedik diyor. Ya aslında çok da şaşırtıcı değil. Bu açıdan bakıldığı zaman neden tasfiye olduğu bir dönemin siyasi liderlerin toptan böyle bir perspektif içinde bakıldığı zaman gibi diye düşünüyor insan. En azından öyle düşünmek istiyor. Evet, eski rejimin çürümüşlüğü... Yalnız şu var vesayet tabii... ...vesayet burada tabi askeri şeyin hiç rolü yok. Bir de o kanat ayrı. Tabii, o ayrı askeri bir şey. Askeri vesayet. Mesaj. O dönemde tamamen ayrı zaten. Ee, yalnız şu var, şimdi bu, bilgiler açığa çıktıktan sonra ne yapılacak bununla ilgili? O bir merak konusu işte. Hı. Evet... Bu Azerbaycan'la ilgili 15 sayfalık bölümü de artık uluslararası ilişkiler gerekçesiyle rapordan çıkarılması da çok güzel bir açıklama. Uluslararası ilişkiler olunca o zaman açıklanmıyor. Ulusal olunca ancak açıklanabilir deniyor anlaşılan. Yani uluslararası ilişkilerde her türlü dalavera, kanunsuzluk. Mümkün siz de uluslararası hukuk deyip duruyorsunuz hala. Yok demiyorum öyle bir şey. <gülüyor> Ama bu uluslararası hukukun bütün ülkelerine aykırı. Evet, kesinlikle. Yani katil polisleri hepsi biliyordu başlığı, uygun diyorsun. Yani. <gülüyor> evet, devam edelim o yani, zaman. Bilmekten ötede olabilir sanki. Evet. Edelim nereye devam edelim orada? Bir de oradan? hafta sonundan çok önemli bir haber daha vardı onu da ekleyelim. Van'dan İstanbul'a mahkum götüren cezaevi aracında yangın çıktı ve görevlilerin kilitli kapıları açmadı herhalde. Olsa gerek araçtaki beş mahkumun diri diri yanarak can verdiği gibi akıl almaz bir haber vardı. İnsan Hakları Derneği de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Van'dan İstanbul'a mahkum götüren cezaevi aracında beş kişinin yanarak yaşamını yitirmesini affı olmayan bir vahşet şeklinde değerlendirmiş. Tam olarak yapılan açıklama e, şu şekilde. İnsan Hakları Derneği cezaevleriyle ilgili yapmış olduğu çalışmalarda ve hazırladığı raporlarda cezaevlerinde, sevklerde, hastane ve mahkeme girişlerinde, ring araçlarında yaşanan kötü muamele... Zaman zaman yaşatılan şiddet, havasız kalma, hücreler oluşturulduğu için hareket kısıtlanması, yaşanması, kelepçe takılması, uzun yolculuklarda bile bu kelepçelerin çıkarılmaması ve buna bağlı olarak mahpusların bu araçlara binmemek için birçok haklarından vazgeçtiklerine dikkat çekilmiştir. Ceza ve infaz kanunu nakillerde alınacak tedbirler madde 58-2'de e hükümlü havalandırma ve ışık durumu yetersiz araçlarla eziyet verici ve onur kırıcı şekilde nakledilemez hükümleri yer almaktadır insana reva gören bu muameleyi de iyi bilmesi ve vicdanlarında muhasebe yapmasını umut ediyoruz. Bu acı ve unutulması çok zor olan olayda yaşamını yitiren 5 canın yakınlarına başsağlığı diliyoruz denmiş tam olarak açıklanmadı. Açıklamada yapılan. Evet yani e, bu da artık Türkiye'de görmeye alışık olduğumuz e, kanunda aslında öyle değil ama uygulamada farklı durumlarından bir tanesi. Kanunda da e, belirtildiği gibi bu gibi koşullarda mahkumların aslında nakledilmesi kanunsuz ama yapılıyor. Ondan sonra yangın çıktığı zaman da açılmıyor veya açılamıyor bir şekilde. İnsanlar orada can veriyor. Ve üstelik de bazı mesela çok can yakıcı insanın yüreğini hakikaten hu neden, bağrını yaralayan hu neden, şeyler detaylar da var maalesef. Ee, biz e, uçakla gönderelim zaten e, şeyde, başka bir suçtan yargılanıyor onlarla beraber göndermeyin diye müracaat eden yakınlar da var e, ve tahliye olmak üzere olan insanlar da var aralarında fakat dinlenmemiş onlar da o şekilde gönderelim Biz parasını verelim uçakla nakli yapılsın Şimdi bunun yani. tabi e, artık bu canlar e, gitti de sonrasında ne olacak? bir Devletin bir yükümlülüğü doğuyor herhalde burada değil mi? cezaevi müdürü özür dilemiş. He, orada mı kalmış? Yani birisi için böyle bir haber okudum. Bunun tabi son derece ciddi sorumluluk ve e, tahkikatını yapılıp suçluların da kesinlikle cezalandırılmasını bekliyordur herhalde. Dava açacaklar zaten. Şüphesiz Hayır yakınları. zaten yakınlarının dava açması ayrı bir şey onların her türlü tazminat hakkı vesaire ee, bir nevi hakları doğacaktır da hani devletin kendisinin bu gibi durumlarda devreye girmesi gerekmiyor mu dava açanlık? Ee, evet kamu davası. Evet tabii. kamu davası. Kesinlikle. Evet peki biraz da e, dünyada olup bitenleri de. Kısaca gözden geçirelim. Suriye'de korkunç şeyler oldu. Cuma günü 47 kişi öldürüldü. 6 aydır devam eden ayaklanmaları durdurmak için başkent, Şam ve çevre şehirlerde operasyonlar olanca gücüyle devam ediyor. Ve ortaya çıkan mesela zamanda gördüğümüz bir fotoğraf çocukların ve insanların vurulduğunu da anında göstermesi. Eğer doğruysa bu fotoğraf gerçekten tüyler ürpertici. Rejim devrilene kadar cuma, rejim devrilene kadar her cuma diye adlandırıyorlar. Hama'da, İdlib'de, Humus'ta, Cebel El Zavide'de de yoğunlaştırılmış operasyonlar. 12 yaşında bir çocuk Şam'da... Beşer Esad rejimine karşı protestoların başladığı Mart'tan bu yana en az 2600 kişi öldürülmüş devlet yani muhtemelen büyük çoğunluğu devlet güçleri tarafından Avaz adlı muhalif örgütün yetkilileri de kendi kayıtlarına göre 6 ayda 3004 Suriye'nin öldürdüğünü bildirmiş ve Suriye birlikleri ne erkek ne kadın ne çocuk ayrımı yaparak ateş ediyorlar demiş ...barış gösterilerine katılanların bile tutuklanarak işkence gördüğünde ifade etmiş. Suriyeli yetkililer ise 700'ü asker öldürülenlerin diyorlar ve toplam 1400 kişi diyorlar. Yani asker ve sivil 700'er. Onlar böyle bir rakam vermişler. Böyle bir haber. Yemen'e geçelim oradan. Suriye'de burada arada çocuklar falan da kalıyor. Evet. 14 Çok sayıda çocuk. 11 yaşında var. bir evet. çocuğun başından vurularak öldürülmesiyle başladı söyleniyor. Bu son dalgadaki olayların Guardian gazetesinin haberine göre. Peki Yemen'e geçelim oradan. Ee, Yemen'de de pazar günü devlet başkanı Salih karşıtı gösteri yapan protestoculara ateş açılmış. Yine 26 kişi ölmüş. Evet kan gövdeyi götürmüş gene yani Cumhurbaşkanı evet. Salih'in e istifasını isteyen muhalefetle Cumhurbaşkanı'na sadık güvenlik güçleri arasında diyor. BBC Türkçe'nin haberinde Suudi Arabistan'da tedavi altında hem bugün yarın döneceğim demesine rağmen kendisi orada Suudi Arabistan'da öbür yandan da askerleri ona bağlı kuvvetler öldürüyorlar. Onun adına. Onun adına. Bu arada Oxfam'dan, Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam'dan de yapılan bir açıklama var. Yemen'in gıda kriziyle karşı karşıya olduğu haberi de buna ilaveten gelmiş. Yemen'de bu arada şeyi de hatırlatalım. En son sadece başkentte dahi haftada bir gün su verilebiliyordu şebekeye. Yani gıda krizi bir de çok ciddi bir su sıkıntısı var Yemen'de. Ee, çoğu insan susuzlukla da yani hani temiz su kaynaklarına ulaşmada da sorun yaşıyor. Evet, Oxfam'ın raporunu okumak bile insanın içine fenalıklar getirecek durumda. Çocukların ne kadarı gıda yetersizliği, gıda kıtlığından etkileniyormuş, biliyor musun? Yarısı. Yani evet. Bütün Yemen'deki bütün çocukların yarısı. Kadınların da 50 yaşına 15 ile 49 yaş arasındaki kadınların da dörtte biri. Onlar da geleceğin anneleri tabii ya da şimdinin en fazla kadın ve çocuklar etkileniyor. Ve dünyada en fazla cinsel ayrımcılıktan etkilenlerin Yemenli kadınlar olduğunu, gıda asla kadınların daha da az yediğini vurgulamışlar. Bunlar rağmen kuvvetli bir kadın hareketi de varmış Yemen'in vurgulamak evet, gerekir. Evet o da umut verici tarafı. Öte yandan bir de Pakistan'da tabii dünyanın gene unuttuğu bir insani kriz var. Giderek büyüyor. Pakistan'ın Sint vilayetinde ikinci defa yılda vurdu. Tamamen katastrof halinde bir sel. 2 milyon kişi evlerini yerlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalmış. Ve tabii bütün hasat gene vurulmuş milyonlarca risk altında kişi var hastalık riski. Son 3 ayda 300 kişi ölmüş doğrudan seller dolayısıyla. 400 bin ev e, kullanılamaz hale gelmiş, yıkılmış veya 750 binden fazla insan evini kaybetmiş. Bunlar işte sizin dediğiniz gibi sıtma, hepatit ve diğer bulaşıcı hastalıklarla da Hastalık tehlikesiyle de karşı karşıya. 2 milyon yakın insan. Evet bu da böyle. Evet ondan da daha e, devamını getiriyor. Birleşmiş Milletler'in de bir çağrısı var. 365 milyon dolarlık bir yardım çağrısında bulunmuş Birleşmiş Milletler bu arada Pakistan için. Onu da e, söylemek lazım devletlerin übirlerine yapılan bir çağrı. Ama pek Telegraf'ın haberine göre. 357 milyon pardon düzeltiyorum. Evet, ee, pek umursanıyor gibi görünmüyormuş şu anda. Pek umursammıyor, Doğru. He, eh, bunlara da döneceğiz. Pakistan ee, başbakanı Yusuf Rıza Gilani de felaketin boyutu Pakistan'ın bununla başa çıkma kapasitesinin çok çok üzerinde şeklinde hani devlet adamlarından pek duymaya alışık olmadığımız bir itiraf yapmış. Bu da açık bir yardım çağrısı olarak da yorumlanabilir. Evet. Şimdi ara veriyoruz. Açık gazde. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. evet bugün özel bir dosyamız var galiba. Evet diğer e, şeylerle çok yoğun harmanlandık. Bu arada e, bazı maddeleri ihmal ediyoruz ve gündeme e, getirmek e, gerekiyor çünkü e, unutuluyor e, konular. E, bunlardan bir tanesi başkent Ankara'nın e, su e, ihtiyaç karşılanması üzere e, kızılırmak tam getirilen e, suyun e, öyküsü bu birkaç sene önce sanıyorum 2006-2007 yıllarında Anadolu içinde bir kuraklık söz konusu olmuştu. Evet. Çok ciddi bir şekilde su rezervleri taban suyuna inmişti. Aslında o döneme ilişkin daha önceden böyle bir kuraklık öngörülmüştü. Anadolu'nun rejimine, ekim rejimine bakarak. Bu e, yani bu kuraklık döneminde e, Kızılırmak nehrinden alelacele Ankara'ya bir su getirme projesi gerçekleşti. Bugün ben bu e, projeden e, bahsetmek istiyorum, bunun e, bugünkü e, konumu artı e, öyküsünü e, aktarmak istiyorum. E, şu Ankara e, bunu 2008 başından itibaren çeşit aralıklarla Ankara Büyükşehir Belediyesi bu suyu vermeye başladı ve en fazla o zaman hatırlarsınız tepkiler suyun içerdiği materyaller üzerineydi ki buna da geleceğiz. Evet yani 2007 yılı bütün dünyada da yani çok çeşitli bölgelerinde de özellikle Kuzey Yarı Küre'de çok ciddi bir küresel asılmanın etkilerinin bulunduğu çok ...sıcak bir yazdı. Evet. Ee, yani gerçekten... E, ...görülüyordu barajlarda da. Ee, yani taban suyuna inmişti. Taban suyunu kullan hale gelmişti. İşte bu... E, ...konum, bu durum... ...neticesinde... E, ...bu Kızılırmak Suyu projesi geliştirildi. E, ancak Ankara... E, ...da... Su İşleri... E, ...Genel Müdürlüğü'nce... Ee, ...hazırlanan 1969 yılında başlayan Ankara kentinin içme ve kullanma endüstri, endüstri suyuna ilişkin bir master planı var. Bu master plan zaman zaman revize ediliyor. 2004-2000'lerin başlarında da revize ediliyor. ve Burada temel bir şey e, proje u, e, uygulamaları e, Ankara'nın su ihtiyacı e, daha çok Ankara'nın kuzey ve kuzeybatı bölgesinde geride istikametindeki e, kaynaklardan... Ve e, o e, kaynakların uygun planlama teknik ekonomik e, incelemeler sonucunda e, 2030 yılına kadar e, ihtiyacın bu kaynaklardan karşılanması sonlanmışken e, bu ışıklı geride sistemi deniyor onunla bir ışıklı sisteminin de 2010 yılın içerisinde hizmete alınması için dış kredanlaşması da 2004 yılında tam Japon devlet kurluna tamamlanmış yani masif plana uygun bir şekilde su temini ne gidilmiş 2069 yılından itibaren bu durum bu kuraklık söz konusu olduğunda 2000 ...Sızırmak içme Suyu Projesi gündeme getirilmeden iki sene önce... E, ...bu a, hazırlanmış geride sisteminden getirilecek ve 2010 yılında bağlanacak suyun e, projeki dış kredisi bile hazır... ...Ankara metrosu e, yönetilerek e, dış krediye gereksiz, du, duyulmadığı, dış kredinin de metro nedeniyle ihtiyaç olması gereksizliğiyle elde bir de e, büyük bu başkentin su ilacına ilişkin ASKİ'nin yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yani devlet kurusu desteği dışında e, onun tarafından e, bu geride sisteminin ileri gerçekleştirme kararı alınıyor ve 2006 yılında da bu Kızılırmak e, projesi gündeme getirdi. Aradan e, metro çalışmaları bu süre içerisinde gerçekleşmedi biliyorsunuz ve metroda ee, en son seçimler öncesinde, ki buna başbakan e, Erdoğdu e, büyükşehir belediyesinden bu proje alındı velaştırma bakanlığına bağlandı. Yerle sistemi de aynı şekilde e, büyükşehir belediyesince ilçe muhtarlığına devredildi. Nereye e, devredildi? ilgili kamu kurusu Devlet Su İşleri yani belediye evet, sistemine ilişkin şey yani belediyenin üzerinde bulunan bu iki ki belediye Gerede sistemini ki Ankara'nın 69'dan beri hattı olan planlanmış e, sistemi e, reddedip e, yerine Kızılırmak suyunu e, öngörmüştü. E, yani bugün gelinen noktada e, bu iki e, proje yani biraz sonra tezadına anlattığında daha net anlaşılacak. Ee, eski şeyine dönülmüş durumda. Işıklı Gerede sistemi şehrin kuzey ve kuzeybatı kesiminden 1969 yılından beri planlanan sistem tekrar e, kızdırmak Maksubi yürüyemediği için, oradaki yaşanan maksaklıklar söz konusu oldu. E, tekrar gündeme getirildi. E, Getirilmiş durumda. E, aynı zamanda Ankara metrosu da halihazırda hazırda bir e, tünel şeklinde e, cereyan ediyor. Şimdi bu e, ne demek tünel şeklindeceği yani diyor. Ya i̇çinde hatlar falan yok. Evet. Var, e, kazılar tamamlandı, üstleri kapandı. E, ve e, içeride bildiğimiz e, Ankaralıların Eskişehir yolu istikametinde e, milyonlarca dolar e, yatırılmış ve gerçek henüz gerçekleşmemiş istasyonlarının bir kısmı e, geçit, alt geçit olarak kullanılan e, bir e, gerçekleşmemiş yatırım olarak e, hala hazırda duruyor ve bunların büyük bir bölümü de, yani konumuz bu değil ama e, dere yataklarına kurulu istasyonlar olduğu için istasyonları da su basıyor. Hı, i̇lginç. Ee, durumlar. Bir, e, söz e, hayalet projeye dönmekte yani. yani. Zaten kaç yıldır Ankaralılar bunun zırabını yaşıyor, trafikte yaşıyor ve e, yani birbiriyle bağlantılı olarak gerçekleşmeyen projeler yani Eskişehir yolunda bu tünel üzerinden milyonlarca insan günlük şeylerinde geçiyorlar. Şimdi bu Ankara böyle öyle planlanmış kuzey ve kuzey batı hattından su temini olacağı için Arıtma şehri de e, buna uygun yerlerde yapılmış. İvedik bölgesi ki şehri bu Kuzey ve Kuzeybatı istikametinden gelen e, yerde bir arıtma tesisi kurulmuş. Bunun yıllardan beri böyle cehennetmiş. Ama 90'larda bu arıtma tesisinin bir bölümüne ne yapılmış? E, Ankara Sular İdarisi Belediyesi'nin spor salonu inşaat edilmiş. E, Kıplaştırılmış alan üzerinde. Ondan sonra... E, ve bu kıza, Kızımdak'tan Ankara'ya su getirme projesi, e, çok özür Güzel. E, Devreye girdiğinde tar, e, bir şey sorunu var şimdi, köprü barajı değil bir baraj. Bu Ankara'ya 85 kilometre sınırında. Ee, Kızılırmak üzerinde kuruldu e, ve enerji amaçlı yapılmış bir e, baraj gölü. E, bu arıtma kesisi e, kuzey batıda ama suyun Kızılırmak kesik köprü güneyde. Dolayısıyla e, kentin sınırında 85 artı üzerine ekliyorsunuz bir 45 kilometre arıtma kesisi de 130 kilometre uzakta üç hattlı bir boru döşeniyor. Bu borular. 400 kilometre, üç hatlı olması nedeniyle ve bunların üzerine 200 bin metreküpü aşan depolar inşa ediliyor ve pompa istasyonları yapıyor, 60 adet. Ondan sonra aslında bu kesik köprü barajı. Ee, su alma kapasitesinden alınıyor bu sular. Bu 66 yılında işletmeye alınmış ve enerji amaçlı ve yani elektrik enerji üretim amaçlı kurulan bir baraj. Ee, bu üç hattan gelen e, kızdırmak suyu bir kere e, Ankara'nın e, arıt kilit mevkinde olan yer son derece uzak bu nedenle e, yatırım maliyetlerinin de e, ona göre artışını beraberinde getirmiş ve e, üstüne üstlük yani ...Kızılırmak gibi bir suyun arıtma niteliğine sahip değil o İvedik'teki şey. O gene Kuzey ve Kuzeybatı iskametinden gelen suları arıtmaya yönelik bir e, arıtma tesisi. E, yani her anlamda e, sistemle, mevcut sistemle, e, fiziki yerleşimlerle e, çatışmalar içeren bir e, yapı var bu ham suyunun... Suyun, getirilme süreci ee, şimdi bu 40 yılı aşkın bir süre içerisinde MoMaster plana uygun bir şekilde getirilen e, sular e, Ankara'nın 2030 yılına kadar da planlanmış bu rezervler kuzey ve kuzey batı rezervleri ona göre Çamlıdere Barajı'nın su kapasitesi ona göre yapılmış yani ilerideki ihtiyacına göre e, e, onun e, kapasitesini de kullanmamış e, oluyorsunuz ve 1969 artı zaman zaman bu master plan çevresinde su teminine ilişkin Kızıldırmak suyu e, gündeme geldiğinde her yönüyle incelenmiş ekonomik e, sağlık vesaire uygun bulunmamış raporları var dolayısıyla e, Kızıldırmak'a ilişkin uygun e, bulunmamış öyle evet. evet. bu Kızıldırmak projesi bu e, Zaman zaman mesela Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de kendisine ait olduğunu ima etti en azından diyelim. Kimi da eski bakan, şimdi hala bakan galiba Veysel Eroğlu'nun eski DSEİ Başkanı, DSI'nin müdürü Devlet Su İşleri'nin Veysel Eroğlu'nun da kendisine sahip çıktığı ve çok başarılı bir proje olarak da sunuluyordu yakın zaman öncesine kadar ama öyle değil anladığım kadarıyla Şimdi e, isterseniz bir bu e, Kızılırmak e, suyunun kalitesine bakalım e, Şimdi bu Kesipköklü Barajı Hilfanlı üzerinde e, ee, Kızılırmak üzerinde pek çok baraj var. Ee, bu e, Kızılırmak, e, özellikle Kızılırmak kentten geçen Kayseri, Kırşehir e, Karasu'yla da mevriyle e, de bağlanır. Bütün e, atık suları e, Hırfanlı barajı e, öncesinde Kızılırmak mevrime ne boşalıyor. Sonra e, bunun büyük bir bölümü Hırfanlı baraj gününe birikiyor. Ve bu iki barajda yani, yani Hırfanlı ve Kesiköklü barajlarının güt çamurlarında e, i̇nanılmaz demir ve mangan, kurşun, çinko, e, krom, bakır, ağır metallerin fosfor e, var zaten bir de Kızılırmak nehrinin yapısı da e, bu tür metalleri içeren bir su bir, Yani Görmüşsünüzdür Kızılırmak'ın geçtiği bölgede toprağın renginde bile sülfatı e, gözle de e, anlayabilecek derecede serttir e, Bu değerler çok yüksektir Dolayısıyla onun için suyu standartlarına ve kullanma suyu standartlarına getirilmesi kin uzmanlarca mümkün değil. Çok ileri arıtma teknikleri kullanmak gerekiyor ki Türkiye Ankara'nın ivedik arıtma tesisleri ham su kalitesi yönünden kuzey ve kuzey batı suçadan uygun arıtma tesis. Ha, yani bu e, Kızılırmak'tan getirilmesi e, söz konusu olan suları e, arıtacak e, kapasite özelliklere ve kapasiteye sahip evet. değil güvedik. Evet. E, şeylerini arı, yani yeni e, sistem ve süreçlerin yapımını gerektiriyor evet. böyle bir suyu kurtma alabilmeniz için ve daha kaliteli kullanmaya amade sayılabilecek sular ve arıtıyor. Ee, dolayısıyla yani böyle bir projenin e, bir kere uzunluğunu e, biraz önce söyledim yani 130 kilometre yani arıtma tesisinizle sınırdan tam ters istikametten getiriyorsunuz suyu. Evet, çok Su öyle. kuzeyden gelirken güneyden gelmeye başlıyor Ankara'ya. Bir kere böyle bir yani gözle bile görülebilecek bir e, şey var. E, ve 2030'e kadar e, her türlü kuraklık e, ritmi de gözükle bulundurularak e, kuzey ve kuzeybatı istikametinden su getirilmesi e, Masjid da ortaya konulmuş durumda. Dolayısıyla yani buradan Kösik Köprü barajları üzerindeki bu tatsız e, kirli e, kokulu ağır metaller içeren e, bir e, e, şeyin e, suyun ee, hele hele o uygun teknolojideki arıtma e, şeyine sahip olmadan getirilmesi e, son derece zaten e, baş bu projenin anlamsızlığını e, ortaya koymakta. E, yani bu, bu suyun kalitesi e, yani en son kullanılacak ki Master plan da 2030 sonrasına kızılmak suyu şu an şu da hiçbir şekilde. ...Ankara'nın ihtiyacı dahilinde değildir. Deman zaman inceliyorsanız... ...yani daha sonra çok ileri teknolojilerle... ...belki değerlendirilebilir. Şimdi işin bir tarafı da... ...siz... ...Kızılırmak Barajı üzerinde o kadar çok... ...Kızılırmak Nehri üzerinde... ...çok baraj var. Yani 6 tane falan... ...7-8 tane baraj var. İşte... ...Altınkaya... ...yani Kızılırmak'ta Karadeniz'e dökülene kadar orta büyüklükte bayağı bir baraj var. Ayrıca bu arada özel sektörde yapımı planlanan HES'ler de var. İşte bu mevcut elektrik enerjisi üretecek barajlarda da bu suyun çekilmesi neticesinde ciddi kayıplar meydana geliyor. Çünkü Ankara yılda yaklaşık 500 milyon metreküp e, su çekecek. Bu suyun çekilmesi e, mevcut elektrik santrallerden daha az enerji üretilmesinin önünden oluyor. Öyle de bir bağımsız var. Bunlar ekonomik yönüyle zaten bu projeyi bilmiyoruz kamuoyu. Daha evet. şey tarafıyla da bakıldı ve o da doğru. E, yani ciltlerimizde bile hissettik biz bunu. İçme ve kurtulmadaki o ağır metaller üzerinden e, oluşan bir tartışma. İşte sonunda Melih içti bu suyu biliyorsunuz. Ondan sonra... Şimdi e, burada enerji kaybınız var. E, mevcut hidroelektrik sentinal derden bir enerji kaybına da yol açıyor. Bunun dışında e, ayrıca siz bu suyu pompalamak için enerji ihtiyacınız var. Evet. Yani 130 kilometre ki hatta e, bu suyu Ankara'ya getirmek için e, yani 100 mili, 170 milyon su yılda çekildiğini metreküp 440 gigawatt e, yılda 500 milyon çekildiğinde 1300 gigawattlık bir enerji tüketimi. Yani bir taraftan siz hidroelektrik santrallerin enerji e, üretimine artmış oluyorsunuz bu suyu çekmekle. Aynı zamanda bu suyu Ankara içerisine 130 kilometre getirmekle büyük bir enerji tüketimi ihtiyacımız var. Yani. Peki bu, Bey, bu projenin bu şekilde tuhaflıklarla ve bir sürü zaafla malul olmasının nedeni e, neden kime e, sorumluluğun e, yani faturasının kime çıkarılması gerekiyor şimdi yani sonuçta e, bu e, Ankara Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 1995 yılından itibaren e, refah Halk parti isimde bulunan bir e, siyasi hareketin e, elinde bulunuyor. Seçimler oldukça başarılı sonuçlar çıkarıyor. Birincisi e, her ne kadar bu e, iktidar e, başbakanının e, başkentin Büyükşehir Belediye başkanlığı ile e, kendi aralarındaki ilişkilerinin pek düzgün olmadığı e, iddia edilse bile siyasi iktidar ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'dir bunun sorumlusu. Tabi yani bu benim kısa dönemde biraz gazetecilik dosyası anlığımda ulaştığım bilgilere Anadolu Muhalefet Partisi'nin, Muhalefet Partisi'nin e, ulaşamadığını e, söylemek e, son derece e, <gülüyor> ya, ya, tuhaf bir durum olur. Ve, ve e, Ankara Büyükşehir Belediyesi e, uygulamalarını il, çatışmalarıyla e, Kemal Kılıçdaroğlu kamuoyunda tanındı. Ee, sonuçta e, bu konuya muhalefetin de yeterince eğilmediğin eğilinmediğini e, benim kaynaklarımda doğrulamıştır. Ben de bu soruyu bu dosyayı hazırlarken e, sürekli yineledim ve e, pek çok Ankara meselesinin gündeme getirilmesine karşın bu konunun muhalefet açısından ki bilgilendirildiklerini çok iyi biliyorum e, ve de muhalefetin Melide'deki meclis üreleri açısından. Yani e, zaman zaman tabipler bildiği, mühendis odaları ki işin en fazla şeyi tabii ki haklı sağlık günüyle e, şey yapılmıştır, e, konuşulmuştur, gündeme getirilmemiştir. Yani e, yeterince gündeme getirilmemiştir diyelim. E, çünkü gerçekten e, dünya tarihine e, yanlış bir proje olarak e, yakışır yerini e, alan işi şey. ve bundan ben Büyük bir ortakta, şeyin başbakanın da rahatsız olduğunu, iktidar partisi çevrelerinde bu meselelerden rahatsız olanlar olduğunu. Çünkü tekrar Ankara'nın gerçek anlamda ihtiyacının görülmesi ki şu anda biliyor musunuz? Kızıldırmak suyunu zaman zaman verebiliyorlar. Çünkü proje işlemiyor. Biz yine şey kullanıyoruz. Yani kullan Kullandığımız suyun kalitesinden de anlıyoruz bunu. Ankaralılar olarak Kızılırmak suyu verildi bu diyoruz. Çünkü onu hissediyoruz biz onun kokusundan, şeyinden. Bu projenin ışıklı Gerede sistemi Başbakanı, Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alındığı DSİ'ye verildi. Metroda bitirilemeyen metro Başdurma Bakanlığı'na verildi. Ee, dolayısıyla yani Gariplikler e, ve sorular Çok fazla evet, Buradaki bir soruda tabii bu işten e, Haksız yere kar sağlayanlar Olup olmadığı ve bunların kimler Olduğu varsa kimler olduğu gibi Bir soru da Herhalde sorulmayı hak eden Sorulmaya değer bir soru Bu inanılmaz bir araştırma konusu Her şeyiyle ve bununla ilişkinde de e, Yani muhalefetin, kamuoyunu oluşturan güçlerin vatanı bizim vergilerimiz de yapılıyor. Biz ödüyoruz biz bunları. Biz evet. ödüyoruz hepimiz. Ee, ve bunun hesabını sorma hakkına e, sahibiz. Ama e, gerçekten yani e, bu proje boru hatlarının ihalesi mesela pek çok soru var. Bunun maliyeti e, konusunda e, e, bir netlik yok. Çünkü emanet usulü yaptırılmış hatlar var. İhale usulü yaptırılmış hatlar var. Ee, e, yani bu e, yapılan işlerin kabulü yapılmadığı iddia ediliyor biliyor musunuz? Kabul yok. Ha, öyle mi? Olur verilmemiş evet. yani. Evet. evet. Yani, Kabul komisyonları e, neler oralarda ne şeyler var? Yani bu iş son derece e, hani pis kokular içiren, içeren evet, bir iş. Bu bir kere ihaleler rant olabilecek olası e, tabii, diyelim tabii. rantlar açısından ee, önemli sorular. Yani şeffaflığında hiç yeterli Tabii, olmadı gayet. Belirli evet, bir bir şey o. bulamıyorsunuz. Ya evet, bir doğru. kamu ihale kanunu vardı mesela 2002 evet. senesinde çıkarılan meşhur evet. 22 sürkere delindi daha sonra ve çıkarıldığı zaman bu 2004'te 17 ve 2004'te 18 sayılı AB tüzükleriyle uyumlu evet. pardon yönetmelikleriyle uyumlu çıkartıldı söylenmişti. Aradan geçen zamanda pek uyumlu bulunmadı herhalde. Şimdi tekrar değiştirilecekmiş AB uyum. ...yasaları çerçevesinde. Evet. Şimdi bu... ...Adaletli Kalkınma Partisi... ...1980 ve 90'ların... E, ...yolsuzluk Türkiye'sinin... E, ...krizle birlikte... ...iflası sonucunda... ...geldi. Ki o zamandan... ...biz de bu konulara dikkat çekiyoruz. Yani gerçekten... E, ...mesela kesin kabulü yapılmış... ...nelerin yapılmıştır yanıt istiyoruz. Evet. Bugünkü fiyatlarla maliyeti... ...ne olmuştur... ...ya e, yanıt verilmeli... O kadar soru var ki e, ödemelerin işte ne kadarı satın almalarını tutarları bunlar belli değil. E, bu keşfi ve yatırım süresindeki keşif artışlarından tutulup pompa istasyonlarının e, yer aldığı yerlerin kamulaştırılması bile yapılmadığı iddia ediliyor. E, bu bu kamula, Yapılan kamulaştırmaların ne kadar boş bulunduğu. Ayrıca pompa istasyonlarından biliyorsunuz su e, pek çok zaman zaman yansıdığı. Ee, bu e, kullanılmayacak birbirine bir kere uzmanlar diyor ki bir iletim hattı su iletim hattında yarım metre mesafeyle olmaz diyor borular diyor bu inanılmaz yani bir işin Elif B gibi bir şey bazı gibi bir olay ah gibi çünkü bir kusurlu öbürlerini patlatırmış hmm. yani böyle bir o şeye onay verilmesi e, yani bir yandan da Ankara'nın 50 yıllık su ihtiyacını kızdırmaktan çözdüğü iddia ediliyor. Evet, e, ama evet. bir taraftan da geride sistemine ZS'yi e, tekrar yetkilendiriliyor. Evet son yani nihai olarak en önemsiz olmayan soruları bu sayısız 3 not alabildiğim kadarına bakıyorum şimdi. En az 6 konuda çok ciddi sorular var. Ama bir belki yedinci ve en önemsiz olmayan bir soru da tabii e, bu değişen iklim şartlarında, iklim değişikliği uh -huh. şartlarında Kızılırmak Nehri'nin ve bütün bu havzanın e, yeterli e, suya sahip olup olmayacağı meselesi de araştırılmış mı acaba? O, o <gülüyor> hiç sanmıyorum. Çok önemli o, ama çünkü önemli. bütünüyle Öyle proje... Bir... E, Çöpe atılabilecek evet. duruma, yani kuruyabilir belli yere ulaştıramayabilir. Amerika'daki Colorado kol, evet. devasa Colorado Nehri'nin evet. denize ulaşamaması gibi bir sorundan evet. bahsediyoruz. Pek çok yerinde dünyanın görülüyor bu. Dolayısıyla burada sorulması gereken en önemli sorulardan biri olarak tekrar. Yani böylece bir atış diyagramını değiştiriyorsunuz. Evet. Bunun üstü üzerinde etkileri var. Yani e, normal yatağını değiştiriyorsunuz. Evet yatağını müdahale ediyorsunuz. Yani Üç boğazlar <gülüyor> Barajı'nın Çin'deki ve başka pek çok yerdeki etkilerini okuduk. Şimdi bunun durumunu yeni iklim değişikliği şartlarında ne olacağını da ayrıca araştırılması evet, gerekiyor. Evet, evet. Bu konuda bir doktora tez bekliyoruz herhalde değil mi? Ee, Aa, belki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden çıkabilir miyim? Yani, e, ya da hacettepe, beykent. Vallahi mutlaka e, bir e, uyarı, bizim şeylerimiz bazı şeyler. Ben genç master ve doktora tezi için araştırmaya gelen, yani konu araştıranlara e, tavsiye ediyorum bu şeyler üzerinden e, gidin diye. Ama farkında yani e, pil bir dönemdir. Bu projeye ve be, benzeri projeler için e, gazeteci e, de çok fazla e, ilgilenmiyor. E, dolayısıyla sorulacak soruları e, olabildiğince e, gündeme getirmek ve bu e, hat üzerinden akademik çalışmaları da e, umarım bu yayınımız uyarılı bir bulunur. Evet çok son derece e, önemsiz gibi görünen hayati... Ee, önemli bir soru e, konusunda bayağı bir ön <gülüyor> gazetecilik rapor yapmış durumdasınız. <gülüyor> e, ara, şimdi mesela bu e, şeye göre bu Kızıldırmak Suyu Polisi yapılmasaydı e, Ankara'nın trafik sorunu ki bugün okullar açıldı. Birazdan ben çıkacağım ki yaşayacağım yani. E, metronun %70'i gerçekleşebiliyor. Evet. Daha önceden işletmeyi alınabiliyor. Yani o kadar çok programımızın sınırlarını aşırı mı bilmiyorum ama e, önceliğimiz me yatırım, yatırımdır değil. E, tertemiz su içiyorum bardak içti. Ve e, Kuzey Hattı'nın projesinin gerekli olduğuna e, beyan edip onu tekrar DS'ye devretti. Metroyu da yapamadım. Ulaştırma Bakanlığı'na devretti. Büyükşehir Belediye Ankara ve e, yani bu başkan durumu bundan ibarettir. Evet çok teşekkür üzerimizde e, Ankara spor formalarıyla dinledik bu yayını. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca e, işin şirket tarafı da e, ayrı bir konu, değil mi? Onu da adıslarla başvurdu. Ama, ama spordan çekilmiş artık. Futbolda yokmuş. Çekilin. Futbolda yok. yok. <gülüyor> Peki. Teşekkür şükürler. Hoşça, Hoşça kalın, iyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Kaste. We're You work as hard as you play The Mamas and the Papas grubundan Creaky adlı parçayı dinledik. Bu parçada da grup kendi biraz da tuhaf, olağanüstü denebilecek maceralarını dalga geçer. Kendileriyle de dalga geçen alaylı, ironik bir dille de anlatıyorlar. Mama Cass Elliot'ın da 19 Eylül 1941'de doğup kendi aralarındaki tek şişman olan mamakası da sarakayı alıyorlar. Böyle hoş bir hikayesi var Creek Yeahli şarkısının. The Amazon the Papaz'dan. bunu da mamakas eliyet için çaldık. Evet, şimdi bu günün önemli haberlerinden en önemlisi belki de bugün saat 11'de şey dok onda, onda. Dinkin davasında da artık sona yaklaşılıyor. Beşiktaş İstanbul Adliyesi'nde 20. duruşmada savcının da esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağı da öğreniliyor. bir dört buçuk yıldır devam eden davada da son perdeyi iyice yaklaşılmış olduğunu belirtiyor Ağustos gazetesi. Ee, Altay ay önce mahkeme heyeti sahipçıdan mütealasını vermesini isteyerek davayı bitirmekte ne kadar sabırsızlandığını zaten ilan etmişti deniyor. Ee, şimdi Hrant'ın arkadaşlarının bütün köşe yazarları tarafından da yerlerine e, verildiği e, şeyi de köşe yazarlarından verildi. Hepsinde de Hrant'ın arkadaşlarının mektubu yer alıyor ama ona geçmeden önce o mektubu da sizinle paylaşacağız pek çok köşe yazarının yaptığı gibi kendi okurlarıyla. Ee, baskın oranın e, sivil vesayet meselesi başlıklı e, önemli, gün Türkiye'deki gelişmelere oldukça e, önemli ışık tutan yazısını sizinle paylaşmak istedik. Radikal 2'de Beagos gazetesinde çıkan yazısını. Şimdi e, ölçemediğinizi anlayamazsınız ve yönetemezsiniz. Bunu önemsersek benim gazete arşivindeki AKP'nin sevapları klasörü 5. E, 5.93 megabyte AKP'nin günahları klasörü de 17. 1,4 megabayt fakat sevapların megabaytına tek başına zirve yaptıran bir konu var. Askeri vesayetin kaldırılması demiş. Bendeniz için esas önemli olan karşımdakinin silahlı olmaması. Bu sağlanmadan siyasi mücadele yapılamaz, hiçbir şey yapılamaz. Atatürk ve İnönü'den bu yana hiç başarılamamış muazzam bir olay bu diyor. Ve tabi bu başarıyı hazırlayan, Büyük ölçüde bizzat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inanılmaz taşkınlıkları oldu Durmadan darbeler Muhtıralar Önemli önemsiz her şeye Karışmalar Ama hakkını yememek lazım AKP Ergenekon konusunda Çok sağlam bir siyasi irade sergiledi Askeri yargı denilen Terimlerdeki çelişkiyi Yani Onda bir şey sayıyor herhalde. tam bir çelişki olarak nitelemiş. Bunu nispeten makul boyutlara indirdi. Tören ve toplantıların yönetilmesi gibi çok önemli simgelerle o hukuk dışı askeri vesayeti haddini bildirdi. Helal olsun. Daha yapılacak neler var, neler. Ama Tanrı esirgiye Cumhuriyet Halk Partisi olsa daha 1 milyon ışık yılı gerekirdi de sonuç yine böyle olmayabilirdi demiş. Askeri vesayet gitti Gitti de 1930'lar Kemalisti olmayan Paranoya sahibi sayılmayan insanlarda bile Sivil vesayet oluşuyor alarmını doğuran bir ortam büyüyor şu anda demiş Sebepleri de çok açık İki sebep sayıyor Küçük sebep Erdoğan'ın otokratik kişiliği Büyük sebep Cumhuriyet Halk Partisi diye bir muhalefetin olmayışı Kişilik ne olursa olsun adam gibi bir muhalefet olsaydı bu olmazdı. Belirtilerini de şöyle toparlayabiliriz diyor. Tutuklamalar birinci planda bir, bir numaralı durum bu. Yargı her önüne geleni tutukluyor. İnsanlar içeride yatarken iddianame hazırlamak çok uzuyor. Ergenekon ve benzeri davalarda tutuklama gerektirmeyen durumlar tutuklama dolu. Bu yüzden derin devlet belasından kurtulmak açısından Türkiye'nin eline geçmiş bu muazzam fırsat heba oluyor. Çok sayıda gazeteci de içeride iki satırlı kanun çıkartıp bireye karşı suç işlememiş bir sürü ikinci derecede sanı mesela elektronik kelepçeyle ev hapsini almak çok mu zor diye bir öneri de getiriyor baskın oran. Tecavüzcüyü, hırsızı, katili, gaspçiyi vesaire Hizbullah skandalındaki gibi salı sizin askeri vesayet döneminde de tutuklama bir ceza idi diyor birinci mesele bu ikinci mesele deniz feneri meselesi çok ciddi not düşülsün diye söylüyorum şu anda gündemde iki farklı gruba feci darbe vuracak iki olay mevcut a internet andıcı diye anılan genel kurmayın AKP iktidarına yani kendi amirine karşı karalayıcı neşriyat yapmak için devletin parasıyla internet sitesi kurup işletmesi olayı Ergene koncuları vuracak b deniz feneri skandali AKP'yi vuracak diyor. Yani işte Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun 3 savcıyı hiç tatmin edici olmayan bir gerekçeli görevden alması AKP'ye karşı ithamları sadece büyüttü ve daha da büyütecek diyor. Bu olayın iki benzerini daha hatırlarsak belki bu Hameti daha iyi anlaşılır. Kenan Evren'e iddianame düzenleyen Adana Savcısı Sacit Kayasu 2000'de Bombacı az subaya tanırım, iyi çocuktur diyen o general büyük anıta iddianame düzenleyen Van Savcısı Ferhat Sarıkaya da 2005'te meslekten atılmıştı. Yine Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından ikisi de askeri vesayetin kalkmamış olduğu dönemde. Ve üçüncü olarak yani birincisi bu tutuklamalar, ikincisi denizmeleri meselesi, üçüncüsü de kanun hükmünde kararnameler olayı. Evet, bu e, KHK olayını biz de sık sık e, dile getirmiştik aslında. Yani bu e, meclisin parlamentoya gelmeden e, tüm toplumu ilgilendiren konularda doğrudan karar alma e, şeyi açığı, bunu zaten baskınlar kendi yazısında da evet, e, yani. nereden çıktığını. E, şeyini açıklamasında yapıyor. 12, 12 evleri, Mart darbesinin 12 Mart'la e, bağlantısını kuruyor. Cuntan'ın getirdiği ve hiç tartışma olmaksızın kanun yapan istisnai bir yöntem bu KHK. Ama artık kura, istisna olmaktan çıkıp kural olmaya başladı diyor. Ve meclisin esas işlevi nedir? Toplanıp e, yasama meclisi yani yasama organı yani kanun yapar. Böyle bir yöntem varsa e, o zaman diğerine ne gerek var diye düşünüyorum. Evet, aynen düşünün. öyle. Ben de e, geçen Bunlar sitede yayınlanan yazımda aynı şey. Bu tamamen demokrasiye, parlamenter demokrasinin işleyişini zıt olan ve asla çok çok ender belki savaş durumu yani top, meclisin toplanamayacağı bir durumda ancak e, toplan, acele toplanmasına bir engel varsa ancak kullanılabilecek bir olağanüstü yetkinin yani anayasa hukukçusu olma, değilim ve olmanın da çok uzağındayım şüphesiz ama bize bütün okuduklarımız bunu da gösteriyor. Böyle bir hale getirildi. Yani Veyahut biz, e, meclisin hani e, orada yasayı çıkartmasının e, çok daha acil olması gereken bir durumda. Belki kullanılacak bir mekanizma olabilir. hani Ben mantık yürüterek e, gitmeye çalışıyorum bunun üzerinden. Ama mesela son çıkan iki KHK'ya bakalım. 648 ve 649 sayılı KHK'lara bakalım. Meclis tatilliyken çıktı bunlar bir. İkincisi bir tanesinin bizi asıl şu aşamada ilgilendirenin konusu. Türkiye'deki bütün koruma altındaki alanların, doğal ve arkeolojik koruma altındaki alanların korumasının kaldırılmasıydı. Bu peki başka bir şekilde yapılamaz mıydı? Bu kanun olarak yapılabilirdi Daha önce de denendi bu yöntemle değil mi? Ee, evet ama tutturulamadı. Tutturulamadı. Herhalde. E peki o zaman e, olmayan bir şey, kanun olarak çıkması uygun, görülmeyen bir şey bu şekilde yapılıyorsa bu da başka türlü. E, o zaman zaten hani bütün o meclis veya yasama sürecinin e, meşruiyetiyle ilgili insanın çok ciddi şüpheye düşüren. Konu oluyor. Evet bence de bu yani bizim de e, üzerinde durmaya çalıştığımız zaman zaman özellikle de e, çevreyi tamamen e, bir betonlaştırma ve yok etme. Gezegenin bu, bu bölgesini e, sınırsız ölçüde tahrip etmeye yarayacak bir yöntem olarak karşımıza geldi ve altı ay içinde de devrediliyor bütün yetkiler zaten. Evet. ...şehirleşme ve çevre bakanlığına devrediliyor. Şimdi baskın aranın şeyine dönersek KHK yani kan hükmündeki kararname yönteminin artık kural olmaya başladığını söylerken... ...mesela özerk, tırnak içinde özerk kuruluşlar bakanlıklara bağlanıyor. Yani radyo-televizyon üst kurulu, sermaye piyasası kurulu, kamu ihalesi kurumu, rekabet kurulu... Iı, tasarruf ve mevduat sigorta fonu bunlardan çoğu Kemal Derviş'in gelip 2001 krizinden sonra ekonomiyi adam etmesini temsil eden kurumlar diyor 2008'den beri süre gelen büyük kriz niçin bize bizzat başbakan tabiriyle teğet geçti sanıyorsunuz da artık 3'te 2'si yani Türkiye Bilimler Akademisi'nden bahsediyoruz bütün dünyada en saygın saygınlığı en yüksek düzeyde olan kuruluşlardır bunlar Türkiye'deki maalesef tam öyle olamadı bir türlü ama şimdi artık daha da öyle olamazsın diye de bir hale getirilmesinin ipuçlarını taşıyor bu yeni şey. Çünkü üçte ikisi dolaylı olarak hükümet yani yok ve doğrudan hükümet tarafından atanan memurlardan oluşacak diyor. Kanunla getirilen özellik kanun hükmünde kararname ile kaldırılabilir mi? kaldırılır mı 12 Eylül'ün Beşi bir yerdesi yani beş generali e, oturup kanun yapıyordu. Şimdi sayı otuz ya çıktı. Yani bütün kabine yapıyor. O toplanıyor. Bakanlar kurulu ve meclisin haberi bile olmadığı konularda duymadığı konularda kanun çıkarıp götürüyor mesela. Bir bakıyoruz bir sabah uyanıyoruz. Ee, kanun demesek de kanun hükmünde kararnamelerimiz vermiş ve tamamen e, hayatımızı ilgilendiren bizim Yaşamımızı ilgilendiren konularda işte bizim e, seçtiğimiz hani tamamen teorik bir şeyde söylüyorum bunu. Bir idealar dünyasından konuşuyorum şu anda. Vekillerin oluşturduğu e, parlamentonun saf dışı bırakılması durumu söz konusu. Ayrıca bazen e, belki de baskın oranı söylediğinden farklı olarak belki de bütün kabine de değil birkaç bakanın e, toplanıp da yapabildiği bir şey de olabilir. Hiçbir engel yok yani. Evet. Ve Kürt sorunu da dördüncü olarak yani bu tutuklamalar meselesi Deniz Feneri davası kanun hükmünde kararname olayı ve dördüncü Kürt sorunu askeri vesayet dönemindeki PKK şiddetinin tek ilacı devlet şiddeti olarak görülüyordu. Şimdi de öyle tamam bir sürü reform yapıldı tamam PKK fevkalade yanlış yolda gidiyor öldürdüğü veya kaçırdığı her insanla Kürt haklarına çok büyük zarar veriliyor veriyor. BDP tam bir acizlik içinde ne yapıp yapmayacağını bilemiyor ama Kandil'e operasyon veya oraya askeri üst müdür yani Kürt sorununun çözümü askeri vesayetin kalkmadığı dönemde de çözüm askeri değil miydi diye sormuş. Bir de tabi buna şeyi de ilave etmemiz de e, gerekir. En kritik uluslararası meselenin de içine girebileceği bir şey. Gene meclisin tatilde olduğu bir sırada sessiz sedasız getirildi. NATO'nun radarları uzun süre bütün dünyanın dört bir tarafında çeşitli ülkelerle konuşulan ve İran'a karşı olduğu gerekçesiyle son derece tepki de yaratan ...NATO'nun radarı Malatya'da... ...füzesi Romanya'da olan kalkan sistemi... Ona, ...İran'dan atılacak füzeyi... enerken Yozgat semalarında vurabiliyor... Işin ...diye bir haber Uluslararası var. boyutuna geçmeden önce şeyde ...buna bir araç olarak terörle mücadele kanununu da... ...eklemek lazım. Ee, Hı -hı. Kullanıldığı alan bakımından... ...hani eğer bir vesayet... Ves ...gibi bir şeyden konuşuyorsak... ...en önemli araçlarından bir tanesi... ...o olma potansiyelini taşıyor... Ee, ...diyelim. Çünkü... E yani tanımı gereği son derece muğlak bir şey olan e, kavramları mutlaklaştırıp bunun üzerinden e, böyle somut hükümler haline getiriliyor. Ve böylece işte bu çerçevesine de herkes girebiliyor. E, geri geldiği zaman bu TMK'nın onu da söyleyelim. Ama işin uluslararası kısmına geçecek olursak sizin dediğiniz şimdi bu e, füze kalkanı üzerinden dönen pazarlıklar çok önemli. Bu e, işte mesela gazetelere gelen kısmı da şu ana kadar en azından... İşte e, Malatya'ya radarı kurulacakmış ama koruması en erken Yozgat'ta yapılabiliyormuş evet. falan filan gibi. E, işin askeri stratejik detay kısmı diyelim bizim açımızdan. Ama ne gibi pazarlıklarla yapıldığı veya e, çünkü uluslararası işlerde bir de böyle bir şey var devletler arasında. Hani bu, e, bu gibi taahhütler karşılıksız yapılmıyor. Karşılığında bir başka karşı taahhüt alınıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Evet bu son derece yıllardır üzerinde konuşmaya çalıştığımız bir şeydi ve benim beni en çok ilgilendiren tarafı da gene onun da bir çeşit kanun hükmünde kararname midir ne olduğunu bile bilmediğimiz bir şekilde kimsenin haberi olmadan devletler arası anlaşma yöntemi diyorsunuz Rusya ile yapılan e, nükleer santral anlaşması gibi. Evet geçir yani bunun meclise bilgi bile verildiğinden emin değilim bu konuda ben. Evet bunu da aynı yani kanun hükmünde kararname olmasa bile yani bilmiyorum uydurmayayım şimdi öyle bir kanun hükmünde kararname sonucumu geldi ama bunun da e, tamamen bir meclisi bypass eden yani şu demokratik parlamenter demokratik sistemi bypass eden bir olay olduğu düşüncesindeyim. Ya yani başbakan mesela işte Ortadoğu gezisindeydi Kuzey Afrika Ortadoğu gerisindeydi. Döner dönmez e, ABD'ye gidiyormuş şimdi. E, ABD'den bazı işte ABD istihbaratından üst düzey yetkililerin Türkiye'ye geldiği falan söyleniyor. Evet, Belli ki evet evet. bir pazarlık süreci e, veya artık e, zaten olmuş bitmiş bir pazarlık sürecinin uygulamasına geçildi. İşte bazı gazetelerde işte PKK'nın dinleme e, ABD'nin dinleme sistemi kapsamına alınması taahhüde alındığı falan söyleniyor e, bu radar kurulması Füze Kalkanı'nın Türkiye'ye kurulması karşılığında vesaire bu gibi şeyler var. Ee, yani kıssadan hisse belki şunu söyleyebiliriz. Hani vesayet bitmeli derken tabii ki e, eli silahlı vesayetin bitmesi son derece önemli. Ama e, gerçek anlamda parlamenter bir demokrasi olunmasından bahsediyorsak bu gibi e, istisna... Artık tırnak içinde kullanıyorum. Bunların da ortadan Bunların kalkması normal, lazım. Evet, kesinlikle. Ve son olarak da Kloran'ın e, beşinci maddesi de Hrant'ın günleri geliyor. Hrant'ın katli askeri vesayet döneminde Hrant'ın katilleri sivil asker polis yetkililer tarafından açıkça gizlenmişti. Bu konuda da gelişme yok. Oysa kararlı bir hükümet bu olayı çorap söküğüne döndürebilir. 15 Eylül canım ciğerim Hrant'ın doğum günü. 19 Eylül katledilme duruşmasının günü geri kalan yerimi de Hrant'ın arkadaşlarının başbakana mektubunu bıraktım diyor ki e, bence çok bütün Türkiye'deki pek çok şeyde e, köşe yazarı da köşelerini alarak büyük bir yankılanma yaratan bir şey yarattılar bence e, bugün gündüz vasrafta radikalde meclisin milli davası olmalıdır başlıklı bir yazısında süreci izleyecek bir meclis komisyonu kurulması gerektiğini ve e, Hrant Dink'in ailesi ve avukatları milli davayı tek başına üstlenmişler. Sorumlular ve kamu görevlileri yargılanıp ceza alana kadar çabamız sürecek diyorlar. Hükümet sessiz, muhalefet partileri sessiz. O, o Vassaf'ta ...onları Türkiye Milli Davası'nı kazanana kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına duyarlı süreci izleyecek bir meclis komisyonu kurmaya davet ediyorum diye bir çağrıda bulunmuş. Bu da baskın oranın şeyini tamamlar nitelikte aslında meclisin güçlendirilmesini. Mektubu da... Bugün örneğin e, mektup üzerine devam etmeden Tarın Erdemir radikallik yazısında da yine KHK meselesi üzerine yeni çıkan KHK'lar. 653 sayılı bir KHK var mesela. Ee, devam ediyor KHK Furyası Onu da söyleyelim Evet Gayet tehlikeli bir gidiş olduğunu söyleyelim Bu arada e, aşağıdaki mektup rantın arkadaşlarının Türkiye'yi Milli davasına sahip çıkmaya çağıran Davetidir diye Vermişler Sayın Başbakan Arkadaşımız Hrant Dink'i öldürdüler Beşinci yılına yaklaşan adalet arayışımız Kadük kalmıştır Dilekçe verdiğimiz topyekun devlet Kendini katile yakın gördü Zaten Katil, polis, bayrak ve muzaffer gülümseme kahramanlık posterinde poz vermişti. Bir türlü ilamını malum edemediğimiz o kalabalık güruh el birliğiyle kıstırmışlar, hain pusuda kurşun sıkmışlar, kaçmışlar, saklanmışlardı. Şikayetçiyiz. Namus sözümdür adalet diye ölü evinde ant içtiğiniz halde Hrant Dink'i işaret parmağıyla gösterip bunu Diyen yardımcınızı Meclis başkanı Resmi makamda adamları resmen Yakarız canını bak Diyen valinizi Vekil Emanet edilen canı kollamayan Kötülerin işini kolaylaştıran Emniyet müdürünüzü Vali 17 yaşındaki O.S'yi Kocaman o gün Samast ettiniz Kan adaletle susar Şikayetçiyiz. İsim verdik soruşturun diye. İçişleri Bakanınız olmaz, onlar bizim çocuklar dedi. Dışişleri Bakanınız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi savunmasında bu toprakların yiğit evladına nazi dedi. Çevik kuvvetleriniz Raquel Dink önlerinden geçerken katillere yazılan methiye türkülerini mırıldanarak Beşiktaş Adliyesi'ne Adliyesinde koro yapı verdiler. Katillerimizi adalet evine getiren jandarma cezaevi aracına ya sev ya terk ettiye yapıştırma asmıştı. Sayın başbakan, nedir daha derine inmeyi engelleyen o büyük kasabanın sırrı? Nedir sözünüzü tutmanıza mani olan, azınlıklardan gasp edilenin birazını geri vermeniz sebebiyle seslendirdiğiniz nutukta, bu ülkede hiç kimse ruh tedirginliğiyle yaşamayacak artık diyordunuz, rantın veda ettiği mektubuna, e, veda mektubuna, atfen. İnanın, tedirginliğimiz her zamankinden büyüktür. Sayın Başbakan, mala gelenin telafisi bulunur. Cana gelene de davranınız. O Anadolu toprağından Grant Dinkin payına bir metre kare toprak düştü. Mezarıdır. Kamera denilen denen kamera denilen vaka nüvis silinmiş bize kalan azıcık 19 Ocak 2007 seyirliğinde 5 kişi saydı kranta pusuları kuranlardan Kim bunlar sayın başbakan? Görüneni, görünmeyeni katillerimizi istiyoruz. Adalet olsun, hak hakim olsun diye. Bizim hakkımız bizde saklı duruyor. Helalleşmekten başka çarenin kalmadığı savaş yorgunu memleketimizde. Suallerimiz cevapsız. Adalet nöbetçisi, hepimiz Hrant'ız diyen yüzbinlerin eli hala vicdanında. Cevaplarımızı almadan susmayacağız, sormaya devam edeceğiz. Hrant için, adalet için. Hrant'ın arkadaşları. Evet, bugün... Şimdi bu dakikalarda Beşiktaş adliyesinin önünde görünecek 20. duruşmada insanlar toplanıyorlar. Durum bu merkezde işte. Bence burada bitirelim ve biz de oraya gidelim. Eee Hepinize günaydın çalarken de e, Mamazan'da Papaz grubundan o ünlü vicdani çağrı niteliğindeki şarkı. Biz Kaliforniya'ya gidiyoruz, Hepinizde de bekleriz diyen ünlü şarkıyı çalıyoruz. Mamakas Elliot'ın doğum gününde, 70. doğum gününde. California Dream'in. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. <Gülüyor> along Açık gazete. kastenin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.